Merhaba, Su Suh hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Geçtiğimiz cumartesi Türkiye yine kara bir haberle sarsıldı. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan kadim dört ayaklı minarenin ayakta yüzyıllarca kalabilmesi için yapılan bir basın açıklaması sonrasında maalesef başına isabet eden bir kurşun sebebiyle hayatını yitirdi. Barışı atılan kurşunlar arttıkça savaş ve şiddet sarmalı da ülkemizde büyüyor. Şiddeti ve katliamları lanetliyoruz. Evet, Ece Ayhan'ın bir sözü var. İnsanın yüzde yetmişi su. Yüzde yetmişi su olan e, bir insanın içi bu kadar yanar mı demişti. Hı hı. Vakti zamanında içimiz yandı diyoruz. Evet. Devam edelim. Evet, şiddeti ve katliamları lanetliyoruz ve dolayısıyla bu haftaki programımızda... Yine bir hak mücadelesi olan küresel çevre mücadelesi içinde devletlerin, şirketlerin e, nasıl e, şiddete maruz bıraktığını, yaşam savunucularına bunları anlatmaya çalışacağız. Evet, e, bir rapordan bahsedeceğiz ama o rapora gelmeden önce e, hı hı. en yakın tarihte olan bir... E, ...haberden, bir gelişmeden bahsedelim. Hı hı. E, açık Radyo dinleyicilerinin... ...çok yakından takip ettiği... ...iklim zirvesi Paris'te... ...gerçekleşiyor. COP21 dediğimiz zirve. Bundan Aha. uluslararası bir sözleşmenin çıkmasını bekliyoruz ve buna ilişkin olarak da yıllar, e, aylardan beri iklim aktivistleri hazırlık içerisinde e, taleplerini dile getirmeye çalışıyorlar. İşte hükümetlerden iklim değişikliğini durdurmak için e, bir an önce harekete geçmelerini istiyorlar ve buna ilişkin olarak da işte söylediğim gibi aylardan beri hazırlıklar yapılıyordu. E, Paris'te e, 30 Kasım 12, 11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek iklim zirvesine yönelik e, hazırlıklar içerisindeydi. İlk eylem de 28-29 Kasım tarihlerindeydi. Uluslararası eylem günü ilan edilmişti. Paris'te tabii eylemin merkezi Paris'teydi. E, ama Paris'teki eylem, Paris hükümeti tarafından yasaklandı. Gerekçe olarak herhangi bir eylem yasaklandı artık. Evet, evet. E, işte 130 kişinin hayatını kaybettiği e, saldırı sonrasını alınan tedbirler gösterildi. E, ama e, işte aslında tam da yaşamı savunan insanlar, geleceği savunan insanların eylemlerini yapmalarına dahi müsaade edilmedi. Hatta polis şiddetiyle eylemler, Hı. çok barışçıl nitelikte hazırlanan eylemler, e, müda eylemlere müdahale edildi. Evet, 28-29 Kasım'da 175 ülkeden, e, ülkede 2300'den fazla eylem yapıldı. 700 bin civarında da eylemci katıldı bunlar. aslında çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Hareketten ee, bahsediyoruz. Evet, tabii e, iklim aktivistleri bu eylemleri yapmasın diye Paris saldırısının ardından ilan edilen olağanüstü hali nedeniyle e, fazla bir şey yapılamadı. ...sadece şunu başarabildiler... 3 kilometrelik bir insan zinciri oluşturdular... ...kaldırımda el ele tutuşarak... ...bir eylem gerçekleştirdiler... Hı hı. ...yürümemize izin vermiyorsanız... Hı hı. E, ...o zaman ayakkabılarımız yürür diye... Hı hı. E, ...binlerce ayakkabı... E, ...bırakıldı... ...Republic meydanı içerisinde... ...ve e, göstericiler... ...OHAL devleti, polis devleti... E, hı hı. Sloganı at attılar... E, ...çünkü... E, yani bu eylemin, bu, bu tür eylemlerin yapılması gerekiyordu. E, şunu biliyor eylemciler, şunu biliyor iklim e, adaleti aktivistleri. E, bu zirvelerde yapılan bütün pazarlık ülkelerin ekonomik çıkarları üzerinde şekilleniyor. Hiçbirimizin geleceği, e, canlı türlerin geleceğinin hesabı e, gözetilerek yapılan müzakereler ya da zirveler değil. Ve buna yönelik ciddi bir baskı oluşturmamız gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun devam edeceğiz dediler ve polis saldırdı ama hala devam ediyor. Evet, 208 kişiyi sorgulayıp 124, 174 kişiyi de gözaltına almışlar. Ama bu aslında zirvelerde aktivistlerin saf dışı bırakılması hep yaşanan bir şey. Daha önceden de olmuş şeyler hep de oluyor maalesef. Dünya daha milyonlarca çevre aktivisti dünyada benzer şekilde şiddete maruz kalıyor. 2012, 2002 ile 2013 yılları arasında dünyada çevre mücadelelerinde hayatını kaybeden yaşam savunucuları diyebileceğimiz insanlar. Bu insanların hikayesini anlatan 2014 tarihli bir rapor yayınlandı. Biz de programımıza onu dahil etmek istedik. Ondan bahsetmek istedik birazcık. Evet, yani çok yeni tarihli bir rapor değil. Hmm. Verileri hmm. daha da olumsuz bir noktaya gelmiş olabilir ama bu hali Tabii. bile e, çok e, can acıtıcı nitelikte ölümcül evet. çevre adlı bir rapordan bahsediyoruz. 10 saniylik zaman diliminde 900 çevre aktivistinin öldürüldüğünü anlatıyor bu rapor. Tabi aslında gerçek sayı bundan daha da evet. büyük. Hı -hı. Bu vakalar basına yansımış olanlar sadece şiddete maruz kalırken hayatını kaybetmeyip e, yaralananlar var. Fiziksel şiddete doğrudan maruz kalmayıp Psikolojik şiddetle e, hayatları alt üst olanlar var. Toprağı ve suyu gasp edildiği için göç etmekten başka çaresi kalmayanlar var. E, bu nedenle yoksulaştığından ekonomik şiddete kurban olanlar var. Göç hmm. etmese de yaşadığı kentte parkı elinden alınan, temiz havasından olan, yolda yürüme hakkı kısıtlanan, muslundan akan suyu içemeyen, parası olmadığı için suyu kesilen, Milyarlarca Milyarlar işte insan abi. var <gülüyor> yani bizler de çevresel şiddetin Hı -hı. mağdurlarıyız diyebiliriz. Evet yani aslında İstanbul son anlattığı şeyler evet, İstanbul'da son. yaşayan herkesin başına gelen veya büyük kentlerdeki herkesin başına gelen şeyler. 2014 yılında yayınlanan bu rapor çok acı bir gerçeği gözler önüne seriyor. Yaban hayatının, doğal hayatın korunması için mücadele eden bir aktivistseniz, tıpkı diğer e, hak mücadelelerinde olduğu gibi çok gaddar, acımasız düşmanların hedefi haline geliyorsunuz. Bir insan hakları izleme örgütü olan Global Witness'e göre 2012, işte 2002 hı hı. ve 2013 yıllar arasında işte 900'den fazla çevre aktivisti cinayete kurban gitti. Raporda Brezilyalı orman savunucusu Chico Mendes'in katledilmesinin 25. yılı anısına yayınlandığı bahsediliyor bunun. Hı hı. Mendes de kendi yerelindeki ormanları savunurken buna karşı çıkan aynı bölgeden bir çiftçi tarafından öldürülmüş. Latin Amerika ve Güneydoğu Asya çevre aktivistleri için çok uh, tehlikeli bölgelerden bir tanesi. Evet, Bu işte uh, Akgün'ün de bahsettiği. Chico Mendes'in öldürüldüğü Brezilya... ...kayıtlara e, geçmiş... ...908 cinayet vakkasının... ...önemli bir kısmını hmm. barındırıyor. E, çalışmanın kapsadığı... ...12 yıllık zaman diliminde... ...448 Brezilyalı aktivist... ...yani 2002-2013... ...yılları hmm. arasında öldürülmüş. Aynı zaman diliminde... ...109 Honduraslı aktivist... ...öldürülmüş. Bu rakam Honduras'lı çevre aktivistleri için... ...dünya üzerindeki... Ee, en tehlikeli ikinci bölge haline getiriyor. Ee, 67 cinayetin kaydedildiği ülke ise Filipinler. Funduras'tan sonra geliyor. Evet. Global Witness'e göre yine 32 ülke arasında kendi çevreciler için ciddi anlamda tehdit oluşturan ülke Meksika. Hı hı. Burada da yine bu 10 yıllık zaman diliminde 40 çevre aktivisinin öldürüldüğü tespit edilmiş. Ee, bu vakalara baktığımız zaman cezalandırma konusunda hiçbir adım atılmadığı görülüyor. Bazı vakalarda ise katillerin yerel silahlı milisler ya da diğer paramiliter gruplarla işbirliği yaptığı görülüyor. Diğerlerinde ise şüphelilere baktığımızda projeleri çevreciler tarafından engellenmeye çalışan büyük şirketlerle bağlantısı olduğu görülüyor şüphelilerin. Ancak Global Witness'in üzerinde çalıştığı cinayetlerin büyük kısmında ki 737 vakadan bahsediyoruz. Şüpheliler hakkında herhangi bir bilgi yok. Evet. Bulunmuyor. Yani bu faili meçhul meselesi aslında çok da tezgahlanmış bir durum. Evet. Başından belli zaten o yüzden faili meçhul oluyorlar. Evet. Şimdi rapor ayrıca durumun daha da kötüye gittiğini ortaya Hı. koyuyor. Dünya çapında 147 çevre aktivistinin cinayete kurban gittiği ya da ortalama her iki ya da iki buçuk günde bir çevre aktivistinin öldürüldüğü 2012 yılı cinayetler açısından en vahim yıl olarak öne çıkmış. Evet. Evet. Çok sayıda çevre aktivisinin cinayete kurban gittiği ülkeleri aslında ortak noktası toprak ve doğal varlıklar üzerinde çatışmaların olması. Brezilya örneğin muazzam yağmur ormanlarını otlağı ve soya tarlalarına dönüştürme sürecinde hepimizin bildiği bir şey. Bu durum ormanları ve yaban hayatını korumak isteyenlerin ve yaşamları ormana bağlı olan doğrudan ormana bağlı olan yerli grupların, kültürlerin muhalefetine neden oluyor. Honduras'ta cinayetler... ...ülkenin topraklarını palmiye ağacı ekim alanına çevirme politikaları yüzünden yapılıyor. Filipinler'e baktığımızda ise madencilik şirketlerinin çıkarları söz konusu. Aha, o yüzden evet. bu cinayetler işleniyor. Yani küresel ülçekte cinayetlerin doğal maddeleri işlemi içeren endüstrilerin çıkarları için yapıldığı çok aşikar. Bir yandan da buna kapitalizm de diyebiliriz. Tonlukçuluk, evet. enerji, tarım, endüstri bunlar arasında yer alıyor. E, rapor ölümlerin sayısı ölümle sonuçlanmayan çok sayıda şiddet ve yıldırma vakkasının varlığına da işaret ediyor. Bunları hesapların içerisinde tabii ki Hı -hı. katmıyor e, ama bunların varlığına işaret ediyor. Ve bu vakkaların araştırmanın kapsamında e, olmasa da bu konuda etkili bir şekilde ve acilen harekete geçilmesinin de büyük bir önem taşıdığını bahsediyor. Evet, bu tür tehditler doğanın yıkımından çıkar sağlayanların... ...hizmetinde olanlar tarafından... ...çevre aktivistlerine yöneltilmiş durumda. Ee, böyle bir şiddet geleneğinin... ...uzantısı, parçası. Ee, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...ormanlık alanların yok edilmesi konusunda... ...tanıklık yapacak bir aktivist vardı... ...Leroy Jackson... O da tam bu görüşmeden önce kongre, kongre görüşmesinden önce. önce yolu kenarında ölü olarak bulunmuştu. Yani Amerika'yı pek katmamışlar ama Hı -hı. yani bir sürü zaten ülke var. Türkiye de zaten bunlardan bir tanesi Hı -hı. raporda yer almıyor ama. Evet. Ya Hı -hı. da Arkansas'lı Greenpeace aktivisti Pet Costner'ın tehlikeli atıkların yakılmasına muhalefeti nedeniyle tehditler almasının ardından 91 yılında Emin'in yakılması ve ...yakılması vakası var, hatırladıkların uh -huh. bir raporun içerisinde yer alan. Evet, yine Procter ve Gamble'a ait bir e, kağıt fabrikasının... Fen Holloway nehrine atık su pompalaması nedeniyle ortaya çıkan muhalefet nedeniyle... ...1992 yılında üç erkek tarafından dövülen, işkence edilen, tecavüze maruz bırakılan... ...Stephanie McCuire var... Başka bir örnek yine Macquire daha sonra adamlar tarafından boğazının kesildiğini ve kendisini yaralı bir şekilde nehre attıklarını ve bunu yaparken de hadi şimdi de dava aç da görelim bakalım dediklerini de iletmiş. Kayıtlara geçmiş bunlar. Evet. Şimdi bir ara verelim isterseniz. Ee, evet. Sonrasında Türkiye'ye bakalım bir miktarda. Aynen. Çünkü Türkiye'de de çok vaka var. Şimdi dışından dinliyoruz. Chips on the Water. Hak chamodin zrilisa, zgalim aswi kogita, kamol kevi kotsvita, na na na na na sani papa sare sare danisani papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa Arwing, I know in I can be good I love you too much too much too much Evet, su hakkında e, çevresel şiddetten bahsediyoruz. Aslında çevreyle ilgisi yok bu şiddetin de. Hükümetler, Devlet ve şirketlerle ilgisi şirketten. var. Ama çevre mücadelelerinde yaşam savunuculuğu yapan e, eylemcilere, akademislere, insanlara, halka yönelik şeylerden bahsediyoruz. İşte bir rapordan bahsettik. Ölümcül çevre diye 2014 yılında basılmış ama 2002 ile 2013 yılları arasında e, dünyanın pek çok e, ülkesinde yaşanan çevresel... E, ...şiddeti ele almış, ölen insanları anmak ve e, olayların arka planlarını bir parça anlatmak üzere yazılmış bir rapor. E, raporda hep e, Türkiye dışındaki örnekler vardı... Hı hı. Şimdi bu bölümde de Türkiye'deki çevresel şiddeti konuşalım diyoruz. Evet yani raporda olmamakla birlikte en hmm. yoğun bir biçimde yaşanan ülkelerden birisi. Çünkü Kesinlikle. kalkınma büyüme hedefleri doğrultusunda hmm. doğal varlıklar e, pervasız bir biçimde şirketlerin hmm. egemenliğine hmm. açılmış durumda. Bunun sonrasında ise tabii ki buna karşı çok sayıda direniş gerçekleşiyor. Ve direnişlere hmm. yönelik de e, devlet şiddetini, polis şiddetini çok yoğun bir biçimde yaşıyoruz. Hmm. Hızlıca bakalım. Yani evet. hepsini saymaya mümkün Günümüz yetmez Mümkün <gülüyor> Mümkünatımız Dolan, sadece yok. Sadece programda değil gün de yetmez. Gün <gülüyor> yetmez. Ee, i̇lk aklımıza gelen Gezi Parkı. Evet. Ufacık bir parkı korumak için günlerce verilen... Bir mücadeleden bahsediyoruz. Bu mücadele sırasında e, tüm şeye, ülkeye yayılan e, protesto gösterilerinden bahsediyoruz. O dönemde hatırlayalım yedi kişi hayatını kaybetmişti. birlerce insan hmm. Hmm. E, yaralanmıştı. Ölenlerden biri de vurulduğunda 14 yaşında Berkin Elvan'dı. Evet. E, 2011 Mayısına bakarsak HES'lerle boğulan Artvin Hopa'da bir eylem sırasında... Eylemde polisin sıktığı tazikli su ve biber gazı yüzünden fenalaşan hastaneye kaldırılan ve, ve maalesef ölen emekli öğretmen Metin Lokumcuyu da analım. O da bir çevre aktivistiydi, su aktivistiydi aynı zamanda. Evet. Ee, 800 kilometre uzunluğunda Karadeniz'in yaylalarını birbirine bağlayacak ve doğasını da katledecek Yeşil Yol Projesine karşı olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan eylemciler, eylemcilerin işyerlerine geçtiğimiz Temmuz ayında. Polis gece baskını düzenlemişti. Bu da bir şiddet eğilimiydi kesinlikle. 2011 yılı Eylül'üne bakacak olursak, Sinop-Gerze'de yapılması planlanan termik santral var. Buna karşı gelenler polis ve jandarma'nın biber gazlarına, coplarına maruz bırakıldılar. İki yıl sonra da termik santral sondajına engel olmaya çalışan 39 kişiye 4 yıla kadar artan ...hapis cezalarıyla hapis cezası verilmesi için çeşitli davalar açılmıştı. Evet. Antalya, 60 kilometrelik Alakır nehri üzerinde dördü tamamlanmış, diğer dördünün inşası devam eden 8 hese karşı mücadele verdikleri için tüm Türkiye'nin de e, tanıdığı Birhan ve Tuğba ve Elif'in evi önünde göz korkutmak amacıyla gece yarısı arka arkaya silahlar sıkıldı. Bu ilk kez de olmamıştı. Evet, bununla da ilgili konuşmuştuk. Evet, hatta, ee, ve Hı. yaşamlarına yönelik ee, saldırılar gerçekleşti. Dedikodular evet. üretildi hakkılarında davalar açıldı. Evet, yani psikolojik baskı, bir yandan Hı. işte ölüm korkusu. Manisa'nın Soma ilçesinde, e, Yırca mahallesinde, aslında bir zamanlar köy olan bir yer... ...iş mak makinalarının 60 bin, 6 bin. 6 bin zeytin ağacını sökmesine karşı... Köylüler bir araya geldiler. Kadınlar, yaşlılar, ağaçları kesen şirketin özül, özel güvenlik görevlileri tarafından yerlerde sürklendiler, tekmelendiler, tartaklandılar. Bir de bu yetmezmiş gibi köylüler özel güvenlik görevlilerin kendilerinden dayak yediğini söyleyip şikayetçi olmasıyla bir şok daha yaşadılar yani. Hı. Çünkü özel güvenlik görevleri bunlar bizi dövdü <gülüyor> diye mahkemeye Hı. gitti. Şikayetli bulmuşlardı. Evet. Erzurum'un e, Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesinde 2011 yaz aylarında HES eylemleri gerçekleşmişti. Bu eylemlere katılan gencecik bir kadın Leyla Yalçınkaya Tortum Sulh Ceza Mahkemesi tarafından bir cezaya mahkum edilmişti. Konuşma yasağı konuşmayacağı kişi e, ananesiydi yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> evet. E, ...17 yaşında... ...Leyla'ya böyle bir ceza verilmişti... ...bu ki 3 e, ayrı suçtan... ...9 yıla kadar hapsi istenmişti... Hı -hı. E, ...HES eylemi sonrasında... ...sorgusu alınan 200 kişi aynı bölgeden... Hı -hı. E, onu erkek, 5'i kadın... ...toplam 15 kişi... ...HES eylemine katılan kişilerle... ...iletişim kurmaması yasaklanmıştı... ...kurması yasaklanmıştı... Hı -hı. ...hatta bunların dördü de... ...80'lik nineler yani... Hı -hı. Evet. Yine Kastamonu Cide'de Loç Vadisi'nde köylülerin e, hidroelektrik santrallerine karşı kurdukları ve 24 saat boyunca nöbet tuttukları çadırlar oradaki enerji şirketi tarafından yakıldı ve köylüler darp edildi. Aylardır vadiye HES yaptırmamak için çevrecilerle birlikte çadır kurarak orada bekliyorlardı. Onların olmadığı bir sırada işte bu güvenlik görevleri içeriye girip e, çadırları yakmışlardı. Evet yakından bir yer İstanbul Valdeba. Korusunu e, korumak amaçlı e, eylemler gerçekleştir uzun bir süre e, devam etti. Bu eylemler polis ve zavapta tarafından e, çok sayıda insan darp edildi. O darp edilenlerin arasında avukat Can Atalay da vardı ve polisin e, kafanı kaldırırsan kafana sıkarım hepinizin kafasına sıkacağım. ...dediğini ifade etmişti. Evet, daha bunun gibi o kadar çok şey sayabiliriz ki ama işte dediğimiz gibi zamanımız yeterli değil. Yaşam alanını ve yaşam hakkını korumaktan başka bir amacı olmayan insanlar... ...bazen davalar açılarak kendilerine karşı, saçma sapan davalar... ...yasayı kullanarak yıldırma yöntemiyle, bazen ölümle tehdit edilerek, psikolojik baskıyla... ...bazen de ve hatta ölümle sonlanan fiziksel şiddete maruz kalmak üzere... ...çok çeşitli şiddete uğruyorlar ve bu vakalar devam ediyor. Hı -hı. Şimdi bu raporun anlattığı ve kayıtlara geçmemiş ya da medyaya yansımamış... ...pek çok olay gibi e, olayların yaşanmaması için yaşanan adaletsizliği... ...ifşa etmek, mücadele etmek, hesap sorulması çok ama çok önemli. Hı -hı. Bu adalet savaşına e, örnek olarak e, bir... Bir tane örnek verelim istedik. Evet, dünyadan bir örnek. Bir dünyadan örnek verelim dedik. Buna benzer çok sayıda örnek de var aslında hayatımızda. Chihoy Barajı'na karşı mücadelede yaşanan bir deneyim. Dünyadaki en önemli su mücadelelerinden birisi olan Guatemala'da Chihoy Barajı'na karşı hareketin üzerinden on yıllar geçti. Ancak toprağını ve kimliğini korumak isteyen insanların maruz kaldığı şiddet... Dehşet boyutlarda 80'lerin başından beri devam eden bir mesele bu. Ee, Dünya Bankası ve Inter Amerikan Kalkınma Bankası'nın finanse ettiği bu barajın e, yapılmasına karşı e, kuşaklar boyunca devam eden hmm. bir mücadeleden bahsediyoruz. Çok sayıda insan hmm. e, ölüyor. Dört yüzün ee, üzerinde. Evet e, zorla e, evlerinden e, yurtlarından e, uzaklaştırılıyorlar işkence ediliyorlar e, işkenceye maruz kalıyorlar ama buna Hı. rağmen yılmayan bir mücadele süreci var. Evet bunun adı zaten tarihte de 1982 katliamı olarak biliniyor onlardan tabi bazıları hayatta kalmış kalanlardan birisi de Carlos diye bir adam. ...Carlos bu köylerine baraj inşa edileceğini duyduğu günü hatırlıyor. İşte neler yaşadığını hatırlıyor. Ve şu anda sular altında oralar tabii. Ve şey diyor, su, burada gördüğümüz su halkımızın gözyaşları ve kanıyla yüklü demiş. Ee, yani normalde bu tür vakalarda istenmese de hikaye orada sona erer. Hani artık sular bassın, insanlar Hı -hı. katledildi. Baraj inşa edilir, katliamlar yapılır, kurbanlar korkutulur, susturulur. Ancak Carlos... ...1993 yılında yani olaydan 11 sene sonra... ...Guatemala kentine gitmiş. Guatemala'nın başkenti. Orada hükümete karşı... ...Rio Negro'da işlenen suçlar nedeniyle... ...ilk resmi şikayette bulunmuş. Evet. Ve o yıldan itibaren devam eden... ...bir e, savunuculuk... ...araştırma, toplantılar... ...ölülerin mezardan çıkarma çalışmaları... ...yani çok uzun bir soluklu... ...mücadele e, sergileniyor. Ve dünyadan da buna yankılar geliyor. Ve sonrasında... Guatemala hükümeti bu işlediği katliamdan dolayı, işlediği suçlardan dolayı tazminatta mahkum ediliyor. Geri iadeleri yapılıyor falan filan. Evet yani, yani çok başladıkları gibi olmamış ama çok önemli bir mücadele. Yani şey olması açısından, örnek olması açısından. Evet ama çok zorlu olduğunu ve hmm. çok büyük bir çaba gerektirdiğini, bu çabayı hmm. sergilediklerini altını çizmek gerekiyor. Evet. Şimdi tekrar Paris'e dönecek olursak, e, Paris'te ayakkabıları bırakmıştı insanlar, bizi yürütmediniz e, ama bizim yerimize ayakkabılarımız yürüyecek diye böyle bir eylem gerçekleştirmişlerdi. Çünkü evet. Paris'te eylem yapanlar aslında bütün insanlığı, bütün canlı yaşamını e, yok eden e, bir tehlikeye işaret etmek ve bunun için harekete e, geçmek ...için hükümetlere baskı yapmak üzere oradaydı. Bunun önüne engel olamayacaklarını bir kere daha e, altını Söyleyelim, çizmek gerekiyor. E, vaktimiz e, bitti. E, bitmeseydi Bertol Brecht'ten e, bir e, şiir okuyacaktık sonuna. E, ama şöyle söyleyebiliriz belki... Şiirin son, ha, son kıtasına, kıtasına evet. bakabiliriz. Evet. Kalabalığın içinde yırtık pabuçlarla dolaşan her birimiz, ülkemizi lekeleyen namussuzluğun kanıtıyız. Ama hiçbirimiz burada kalmayacağız. Sön, son söz daha söylenmedi. Bu e, biz at, bize taktıkları, e, göçmenler adını hep yatır, yadırgamışımdır diye başlayan şiirin son kısmıydı. E, göçmen olmak istemiyoruz. E, bu yüzden de bu mücadeleler düzle büyüyecek devam Hı. edecek diye bitirelim. Bunun üzerine söz söylenmez. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Su hakkı. Ker için değil, yaşam için su.